Evet Açık Radyo'dayız. Açık Dergi'yi dinlemeye devam ediyorsunuz. Kısa bir ara verdik. Şimdi bir sergiden bahsedeceğiz. Hemen komşumuz olan Tütün Deposu'nda, depoda e, açılan iki sergi müelliflerinden bir tanesi şu anda stüdyomuzda. Neriman Polat. Merhaba Neriman, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin. Hı. Hoş bulduk. Evet şimdi iki sergi dedik aslında e, iki kata yayılmış birinci ve ikinci katta bulunan iki sergiden bahsediyoruz. Senin ev nöbeti isimli e, sergin üst katta da Mürüvvet Türk Yılmaz'ın e, bilinmez bölge gittiği yere kadar isimli sergisi bulunuyor. Evet. E, bu arada aslında bu söyleşiyi kurgularken nasıl yapalım ne edelim diye konuşurken... Aslında mürüvveti de burada konuk etmek gibi bir emelimiz vardı ama herkese bulaşmış olan bu virüs illetinden, o da biraz dertli şu anda hasta bulunmakta, geçmiş olsun diyelim kendisine. Evet, geçmiş olsun ama nasıl olsa tekrar yapacaksınız. Söylemiş. Evet, muhtemelen onu da konuk edeceğiz ilerleyen bölümlerimizde. Ya Ben aslında şeyle başlamak istiyorum, şimdi bu ister istemez iki sergi bir arada olunca, kendiliğinden belki de olmayan bir bağlantıyı insan zihni kurmaya başlıyor iki katı da dolaşırken. Bu karara nasıl vardınız? Yani tesadüf olmadığını tahmin ediyorum. Aslında normalde de her zaman iki sergi e, depoda oluyor. Evet. Yani Ama aynı zamanda açtığımız açılmıyor. için ve iki kadın sanatçının sergisi olduğu için e, birlikte kurgulamasak da aslında bir tür duygularda benzeşimler, e, çağrışımlar olduğu için sergiler birbirleriyle paslaştı. Yani bunun böyle olacağını da aslında tahmin ediyorduk. Hı hı. Ama ortak bir çalışma yapmadık. Evet. E, zaman zaman buluştuk. Yaptığımız işleri birbirimize anlattık birbirimizin görüşlerini aldık bu anlamda gelişti ama dediğin gibi bir anlamda hani çok belirli olmasa da e, his açısından bir takım hani e, paralel şeyler evet, evet. tamamiyle birbirinden oluyor. farklı sergiler hı hı. aslında yapı olarak anlatım biçimleri malzemeler çok farklı ama bir şekilde paslaşıyorlar böyle bunu e, tanımlamakta ben de güçlük çekiyorum ama izleyiciler de onu söylüyor evet, bu zaten. da çok tabi geliyor bize sevindirici geliyor. Evet. İzleyiciler zaten belki bir kısmı izlemiş olabilir. Dinleyicilerin bir kısmı henüz görmemiş, görecek olabilir. Evet. Onlara bırakalım. Şey şimdi senin e, malzemeler dedin, senin malzemeler biraz daha aslında daha önce de çalışmış olduğun e, fotoğraf, video ve kolaj evet. çalışmaları ve ekseriyetle de aslında son dönem yaptığın çalışmalar. Yani evet. neredeyse hepsi bir kesme e, serisi dışında sanırım hepsi 2013 tarihine ait. Evet. E, hazırlık aşamasından biraz bahsedebilir misin? Nasıl aklına geldi ve nasıl ortaya çıktı bu işler bu dönemde? Yani aslında e, hepsi 2013 tarihli ama son 2-3 senenin çalışmaları. 2009'da başladığım o Kesmek Üzerine serisinden de biraz yola çıktım. Hı hı. Daha çok evin içerisinden hareket eden bir sergi yapmak istedim. Bundan önce 2008 yılındaydı galiba. Baba ve Apartmanı diye bir sergi açmıştım. Onda da yine aslında şehir, kadın gibi meseleler, kentsel dönüşüm hı hı. söz konusuydu. O zaman zaten kafamda bir şey kalmıştı. Aslında biraz da farklı bir yerden bakıp başka bir sergi yapmak istiyorum diye ikinci adım olarak o gerçekleşti. Bu sefer sokaktan değil de daha evin içerisinden ama sokağa da biraz daha dar bir mesafeden bakarak ve son yıllarda yaşadığımız bütün bu olayları, şiddeti, baskıyı, her şeyi de işin içine alarak bir sergi yapmak istedim. Hı hı. Çalışmalar o şekilde oluştu. Hı. Ama tabii ki böyle bunların arkasında çok yoğun bir çalışma var aslında böyle. <gülüyor> hani tek tek fotoğrafları görüyoruz ama onların arkasında gerçekten yüzlerce çekilmiş fotoğraf var. Hı -hı. Ben böyle tek bir vuruş yapmayı seviyorum. Ee, bir karede anlatmayı istedim özellikle bu sergide. Hı -hı. Ee, ona varabilmek kolay olmadı o anlamda. Hı -hı. Ee, son kararı vermek evet bu işte şu çıkacak şu kadar olmayacak. Şöyle anlatacağım, böyle anlatacağım. Bayağı e, mesai yaptığım bir sergi oldu. Tabii Hı. depoda çok büyük bir mekanda. Ee, daha önce yaptığım sergilere göre daha e, kapsamlı Enişte. bir sergi oldu. Enişte. Diyebilirim. <gülüyor> Bu e, 2008 yılına ait çalışmalar peki ilk defa mı gösteriliyor? E, 2009 Korejli... yılına ait olan çalışmalar 2011. Almanya'da sergilenmişti. Hı. E, serginin ismi Cennet değil, toprak ayağımın altında sergisi. Hı hı. Türkiye'de sergilenmemişti. O yüzden burası için yeni olduğunu evet. düşündüm. Yani bir de serginin geri kalanıyla aslında çok da e, evet. bağlantısız, alakasız falan değil. Hani bir anda evet, içine evet. alabiliyor evet. o, o açıdan. Evet. Şimdi ev nöbeti zaten biraz sen de söyledin. Evin içinden bakmak ama ...çok da olumlu olarak bakmamak tabii ki de. Biraz tekinsiz bir hava var bence genel olarak sergin içinde. ve Mesela o dar, e, tam kullandığın kelimeyi hatırlayamıyorum ama... ...sokağa da biraz dar alandan bakmak. Bir evet. takım sokaklar görüyoruz ama o sokaklar aslında... ...hep bir tehlike e, işaretiyle geliyor zihnimize. E, bu ev nöbeti e, kısmını birazcık açmanı rica edeceğim. Biraz zor bir şey Yok yok zor değil. Benim azı uydurduğum bir kavram tabii. bir şekilde Hı -hı. yani. Ve hatta Google'da baktığım zaman ev nöbetine karşıma yine tokiler çıktı. O <gülüyor> dedim yine tokilerden kurtulamadım. Ee, çünkü ev alabilmek için insanlar e, nöbet tutmuşlar e, tokilerden bankaların önünde. Yataklar Oo. atıp sermişler. Yani bu bizim ev mülkiyette olan bağlılığımız çok temel bir sorun. Tabii aidiyet duygusuyla ilgili bir şey ve aidiyeti de çok zor yaşadığımız bir Coğrafyada yaşıyoruz ve zaten de bayağı epeci bir paramparça olmuş durumda bu duygumuz. Hı hı. Biraz oralardan bakmaya çalıştım. Özellikle o kolaj çalışmalarındaki parçalanmalar da yine hani o bireyin ve aidiyet duygusunun parçalanması ile ilgili. Bütün o tekinsizlik, evin içerisindeki güvensizlikle de ilgili oldu. Ee, tabii toplumsal cinsiyete direkt referans veren bir kavram çünkü bu nöbet. Dedim bize verilmiş bir şey, görev gibi verilmiş bir şey özellikle kadınlara. Ki zaten sergi tamamıyla kadın meselesi üzerine odaklı bir hı. sergi. Ve bu görev aslında bizim hani eşittir aile, evin düzenini koruma ee, ve AKP hükümetiyle aslında bu daha da üzerimize bindirilmiş bir hale getirilmeye başlandı. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz artık kadın kelimesi bile... Kullanılmıyor neredeyse. Tamamıyla aileye dönüşmüş durumda. Hani kadını koruyan bir şey yok. Hep aileyi korumak üzerine her şey. Ee, o yüzden bu serginin adı ev nöbeti oldu. Bunu daha çok sorgulayabilmek için. Hı hı. Evet, kadın kelimesini artık daha az kullandığımız kesin. Bugün bir haberde okumuştum. Selahattin Demirtaş'ı hanım adaylarınız var mı yeni seçimde diye. Kadın adaylarımızı açıklayacağız yakında diye evet. <gülüyor> cevap vermiş Hatta bir keresinde... <gülüyor> ...Tayyip Erdoğan konuşmasında şey dedi... ...kendilerine kadın diyorlar. <gülüyor> İnanabiliyor musunuz? <gülüyor> Peki şimdi... E aslında e, nasıl bunu tam olarak tanımlayabileceğim bilemiyorum ama... ...sergide çok belirli ve somut olarak aslında algılayabileceğimiz... ...bir yandan kolektif bilinçaltında da diğer, direkt göndermede bulunan bir takım e, göstergeler var. Yani bu aslında bizim toplumsal olarak biraz travmatik olduğumuzu mu gösteriyor bilmiyorum. Mesela kemer aklıma geliyor. Evet. E, onun dışında bir sürekli bir dolaşan Azrail e, var. Ben özellikle bu e, Azrail mevzundan biraz bahsetmeni e, isteyeceğim. Çünkü mesela bu söyleşi hazırlanırken biraz baktık söyleşilere... Benim kendi adımı anladığımdan tamamen başka bir e, aslında bağlamda gerçekleştirmişsin bu çalışmayı. Ben e, senin tasarladığın gibi bir görmedim bir izleyici olarak ama senin tasar, nasıl tasarladığını da tabii duymak isterim. O Azrail nedir sergin içinde dolaşan? Kadın galiba. Şimdi Azrail. aslında ben biraz sergide şeyi çok gözettim diyebilirim. İzleyiciye açık bırakmayı ve hı hı. bir fikri, bir şeyi empoze etmemeye çalıştım ve o yüzden çok ara noktalarda durdum. Aslında işlerin genelinde böyle bir şey var diye düşünüyorum ben. Evet. Kemerde de olsun, azrailde, yatakta evet. ve hatta kapıyı çarpan kadınlarda bile. Okumaya çok açık, hı hı. farklı okumalara. Ama ben burada kendi okumamı yapabilirim. O Tabii. yüzden o bağlamda söylüyorum. Kimseyi şey yapmak için, ona kanalize etmek için değil. Hı hı. Ee, temelinde bu sergiyi bana yaptıran şey aslında kadın cinayetlerine duyduğum öfke. Ve bu öfkeyle hani baş edememenin yolu. O yüzden bir kahraman yaratma ihtiyacı duydum. O Azrail oldu. Yani Azrail benim için aslında biraz vicdan nöbetçisi. Hmm. Adaletin temsilcisi. Doğadan geliyor. Evlerde dolaşıyor. Oluşmakta olan bir evin içerisinde dolaşıyor. Sanki bütün o evin de intikamını almak istiyor. Cinsiyeti var kadın. Ama bunu hani herkesin gözüne sokarak değil. Yine çok ayrıntılarda gizleyerek... Bazı fotoğraflara baktığınızda anlayabiliyorsunuz kadın olduğunu ee, gibi noktalarda yani biraz e, adaletle vicdan arasında salınan e, her gün meşrulaşmış hale gelen bu kadın cinayetlerinin intikamını almış, almak isteyen bir kahraman gibi. Evet. <gülüyor> bu benim okumam ama dediğim gibi izleyici çok farklı şeyler okuyabiliyor ve bu benim için iyi bir şey <gülüyor> ee, öyle bakıyorum. Tabii ucunu açık bırakmak aslında Evet. her izleyici için neredeyse bir lüks hane de dönüşebiliyor. Evet. Bir de ben de yaptıktan sonra adlandırıyorum ayrıca. Yani yaparken evet. buluyorum. Hani böyle böyle düşündüm şunu şunu yapayım değil de bayağı Hı -hı. resim yapar gibi yapıyorum. Resim eğitimi almış olduğum için herhalde. O Yani çok işlemiş içime. Onu yapıyorum Hı -hı. yapıyorum. Sonra konuştukça tanımlamaya başlıyorum. Hı -hı. Ne olduğunu anlamaya başlıyorum. Şimdi sen aslında kadın cinayetlerinden bahsederken e, bu serginin dışında yaptığınız bir kamusal müdahale aklıma geldi. O dönemde seninle konuşma imkanı bulamamıştık ama belki biraz sonrasında hani şimdi epey zaman geçmişken biraz e, öğrenmek isterim e, yorumlarını, düşüncelerini o performans sayesinde. Kısaca hatırlatabiliriz, kumbaracı yokuşunda sanırım evet. iş, e, erkeklerin işte takıldığı bir kahvenin e, duvarlarına, camına daha doğrusu vitrinine. Evet. E, öldürülen kadınların e, isimleri yazdık. yazılmıştı. Arzu yayın taşla birlikte yaptık. Hı hı. E, benim için hani çok önemli olması o yaptığımız çalışmanın bir serginin ya da herhangi bir sanat etkinliğinin de parçası olmamasından da kaynaklanıyor. Yani daha aktivist bir hareket olarak görüyorum onu. Ama sanatsal izleri de taşıyor doğal olarak. Hı hı. O bilgilerden gelmiş olduğumuz için. Ne yaptık biz e, son bir yılda ölen ...pardon ölen değil, öldürülen... ...erkekler tarafından öldürülen kadınların isimlerini... ...senin de söylediğin gibi... ...kahvenin camına astık. Hı hı. Kahveden izin aldık. Böyle onun da tabii çok ilginç bir süreci var. Hani bunu o kahveye kabul ettirmek... ...onların verdiği tepkiler... ...sonrası vesaire. Sonra onu bir, bir süre bıraktık. Herhangi bir şey yapmadık. Onlar öyle camda kaldı. İçeride erkekler oyunlarını oynadılar. Hatta o mahalleden ölen... Bir e, kadının da ismi yazılıydı camda. Hmm. Tabii bunu aralarında tartıştılar e, kahvenin müdavimleri. Ve sonra böyle ilginç şeyler oldu. Şey sloganı çıktı kahvenin içinden. E, bu kahvede kadına şiddet uygulayan bu kahveye giremez diye. Hmm. Hani bu ne kadar gerçek ne kadar şey bilemem tabii ki. Ama bunu üretmiş olmak bile hani onların kendi içlerinde çıkartması bize iyi geldi. Sonra e, kadınları davet ettik kahveye. Zaten erkekleri davet etmemiz gerekmiyordu. Doğal <gülüyor> olarak onların girdiği bir mekan olduğu için. <gülüyor> Ve işte e, kahve yaptık. Orada bayağı böyle birkaç saat kaldık. Güzel bir duyguydu. Böyle bir ele geçirme Hı -hı. sembolik olarak. Mahalleden kadınlar geldi mi? Mahalleden kadınlar gelmedi maalesef. Hı. Onlara ulaşamadık yine de işte. Yani o kadarını... Başaramadık evet. diyebilirim Evet ama içerideki erkeklere e, En azından söylem e, açısından Bunu söyletebilmek bir sloganvari Bir e, söylem oluşturabilmek bile evet, Düşünmeye sevk ediyorsunuz Mesin Düşünmek de. zorunda kaldılar Hı. Çünkü hop isimlerin arkasındaydılar Hı -hı. Yani Sokaktan geçen de görüyor içeride otururken de görüyorsun Öyle cam ve saydamlık gerçekten e, Etki yaratıyor Hele gece ışık yandığı zaman Hı -hı. Gece sokakta tamamıyla O isimler gözüküyordu bir de çok sayı olarak e, kullanıyor ya kadın cinayetleri çok. Evet. Bazen yani şu kadar kişi öldü, şu sayıda, şu sayıda evet. biz o sayı meselesinden de çıkmak istedik. Bir istatistik e, öyesi olmaktan evet, öte. Evet. Evet. Evet. Bir insan olarak, bir kadın olarak Peki şimdi e, sokağa çıktık sergiye yine geri dönmek istiyorum ama belki de yine de sokakla ilgili bir soru olacak. Bu e, biraz önce şey demiştim bilmiyorum sizin nasıl nasıldır yani ama e, genel olarak bir tedirgin edici ve travmatik bir hava var serginin e, genelinde. Evet. Ama bir yandan küçük bir çıkış kapısı olarak yorumlayabileceğimiz bir e, nokta da var olumlu ya da olumsuz olarak ucu açık olmuş kocaman bir sırt çantasıyla kapıyı çekip çıkan evet, kadınlar. Evet. Bu sırt çantası e, şeyi göstergesi e, nereden hasıl oldu? Aslında tabii ki Haziran direnişinden gezi olaylarından. Yani sırt çantası öyle bir ikon ki hani hepimizin taşıdığı bir çanta aslında kadınların da erkeklerin de. Hı hı. E, tabii ki daha genç kesimi de kapsayan bir şey ve öyle bir sembolü de var aslında. Ee, o yüzden biraz o sırt çantasını e, yüceleştirmek de istedim. Yani büyüttüm onu. Bayağı büyümüş. Şey. Hem o anlamda da büyüttüm Hı -hı. hem de e, ağırlığı anlamında da büyütmek Hı -hı. istedim. Yani o çantayla çıkmak kolay değil. Kapıdan çıkmak kolay değil. Herkes gerçekten büyük yüklerle çıkıyor. Ve tabii ki kadınlar daha ağır bir yükle çıkıyorlar. Eşit bir şekilde çıkmıyoruz o kapıdan. O anlamda e, eşik videosu e, bir tek tek kapıyı terk et, kapıdan çıkan sonra da hep birlikte aslında o kadın dayanışmasını da hatırlatan ve kapıyı çarpma sesiyle biten bir video. O yüzden e, ben onu direnişe selam göndermek olarak da görüyorum. E, kapıdan çıkmamız gerektiği ve dışarıdalık yaratmak mecburiyetinde olduğumuzu da hani düşündüğüm için de Hı -hı. zaten de öyle birisi olduğum için de öyle bir bir çalışma yapmaya ihtiyacı duydum. Hı hı. O tür sembolleri var. Hı hı. Yani ne kadar ağır olursa olsun o yük. Ne kadar ağır olursa olsun çıkmak zorundayız. Ama hani şu da tabii değil hani çıkmak zorundayız şeklinde değil. Çıkarız, gireriz. Bizim tasarrufumuzda olmalı. Hani her şey bizim kararımızda olmalı. Hı hı. İşte o bence asıl umut noktası dediğim şey benim için o. Evet. Şimdi bir yandan sen konuşurken şeyi de düşündüm. Bu e, gezi direnişi sırasında hep yani ileri gelecekte Yakın gelecekte ya da uzak gelecekti Aslında sanatsal üretimlere nasıl ilham kaynağı Olup nasıl etkileyebileceğini de bir yandan Tartışıyorduk ya evet. artık ürünleri Yavaş yavaş aradan 6 evet. ay geçtikten sonra Görmeye başlamamız önemli ben, bir evet, şey Ben evet yani sergiyi aslında Gerçekten ondan sonra şekillendirdim Gerçek şeklini Geziden sonra aldı bu Hı. sergi Çok fazla bunu Şey yapmasa da Göstermese de ben de ciddi bir kırılma noktasının yarattığı ve başka türlü baktığım bir dönemi açmış oldu. Yani hepimizde olduğu gibi. <gülüyor> evet. Şimdi sergiyle ilgili bir soru yoksa şu an ben için. Ben aslında şu Lütfen. üç katlı bir mezar var. Onunla ilgili sormak evet. istiyorum. Benim okumamda işte bu bütün kadın cinayetinden bahsediyoruz. Kadının çektiği sıkıntılardan bahsediyoruz. Aslında birkaç kere ölmek olarak yorumladıydım ama tabii ki sizin ne diyeceğinizi çok merak ediyorum. Yani ederim. mülkiyetle de ilgili tabii. <gülüyor> mülkiyetle ilgili aslında bu sergide çok fazla ironik kullanmadım ben. Diğer işlerimde daha çok ironik şeyler vardır. Hani böyle hafif bir gülümsetir. <gülüyor> Bunda da belki o mezar hafif gülümsetiyordur diye düşünüyorum. Çünkü üç katlı bir mezar fikri ile evin arasındaki bir ev girişi arasındaki bağlantı e, tuhaf bir bağlantı. İki aynı mimari. <gülüyor> Biri Gerçekten Yan apartman girişi birisi de mezar yani o mezara da üç kat çıkmak Bu bana biraz... Şey. <gülüyor> Toki mantı işte mezarın e, evet. gibi geldi. Değişik bir mantık <gülüyor> olarak geldi ki başka bir fotoğrafta da normal bir mezar ev şeklinde yapılmış. Bilmiyorum ona dikkat ettiniz mi? Yani herhangi bir mezarı sonrasında ev formuna dönüştürmüş kişi. Evet aslında sergi o, kataloğu da evet aynı şekilde evet, ev ve mezar <gülüyor> ve e, apartman ilişkisi üzerine kuruldu. <gülüyor> Peki şimdi e, sergiden bağımsız ama aslında biraz önce de konuştuğumuz belki direnişle de e, ilgili. <gülüyor> <gülüyor> kolektiviteyle ilgili aslında bir sorun var. Biz genelde burada konuk ettiğimiz sanatçılara e, soruyoruz hep bu soruyu. Evet. Son dönemlerde özellikle bir, bir buçuk seneden itibaren sanatçıların e, aslında sanat çalışanlarını, sanat emekçilerini diyelim bir araya gelip kendi haklarını sansür ya da güvencesiz çalışma gibi farklı mekanizmalara karşı bir araya geldikleri oluşumlar söz konusu bunların bazıları e, çok fazla devam edemiyor. Çeşitli eleştiriler sonucunda dağılıyor ya da bir arada. E, sen bu son dönemi nasıl e, görüyorsun? Çünkü e, yani kolektif çalışma ya da kendi sanat pratiğinde epeyce uygulamış bir insansın. Biraz aslında ona da güvenerek soruyorum. Evet. Yani ben son dönemi e, çok yetersiz buluyorum desem. Hani sanatçı örgütlenmeleri adına gerçekten hmm. çok zayıf bir dönem. Yani bütün o inisiyatifler vesaire sanatçı bir aradalıkları bence epeyce bir süredir. Belki de son beş yıldır e, kurumların bankaların, koleksiyonerlerin, galerilerin, sanatı ele geçirmeleriyle, koleksiyonerlerin, bence sanatçı örgütlenmelerinin iyimesine epeyce bir düşmesine sebep oldu diye düşünüyorum. Bu son dönemi de böyle, vay ne kadar güzel, şahane diyebileceğim hiçbir şey göremiyorum o anlamda. Çünkü gerçekten sanatçılar bir araya geliyorlarsa... ...çok bağımsız bir şekilde bir araya gelebilecekleri bir yapılanma oluşturmak zorundalar. O yüzden tamamıyla o... E, ...yani kendi bağlantılı oldukları networklerini bir tarafa bırakıp... ...başka bir şekilde örgütlenmeyi başarabilirlerse ortaya gerçek bir şey çıkabilir. Şimdi bana e, benim gördüğüm hani e, tamamıyla görsel sanatlar alanından bahsediyorum. Diğer çünkü alanları bilmiyorum... Gerçek bir yapılanma bu şekilde olamaz gibi geliyor. Hı. Yani gerçekten bağımsız olmak ve onun mücadelesini vermek gerekiyor ki bu henüz öyle bir şey göremedim ben. Evet bir de yani güncel ortamda piyasa koşullarında diyelim hani çok kaba tabirle epey de zor görünüyor bir yandan da yani e, çıkar grupları dediğimiz işte o bankalar ser, şey e, piyasanın domine eden e, galeriler vesaire onlardan bahsediyoruz. Evet yani İstanbul Modern protestolarını oluştur. hatırlayalım mesela. Biz e, sergide yer alan e, kadın sanatçılarla yapılmış sergide yer alan kişiler olarak böyle bir 10 kişi falan buna karşı çıktık. Bayağı bir ses getirdik, protesto ettik. Ama 10 kişiydik. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ve bu kurum yine özür dilemedi yaptığı sansürden. Geri adım atmadı. Yine o gala modernler devam etti. Ee, sanatçılar yine o gala modernlerde işlerini bağışladılar o müzeye. Yani çok zor <gülüyor> bu anlamda. Sanattan çok umutlu değilim. Ee, hiç değilim. <gülüyor> Evet, keşke son sorum bu olmasaydı. <gülüyor> Umutsuz bitirdik. <gülüyor> ki, Aslında alan çoğalmış gibi de bir yanılsama var. Yani insanların işlerini sergileyebileceği mecralar çoğalıyor gibi. Fakat o işi sergilerken de o kurumun altına büründüğümüz için... ...daha doğru kendime de katmış bulundum da... ...o kurumun altına büründüğümüz için daha e, belki de daha iki yüzlü bir mesele söz konusu. Evet. Bir türlü o iki yüzlü meseleden çıkılamıyor. Yani çıkılabilinir tabii çünkü... Ben şuna da inanıyorum ama aslında umutsuz değilim yine de. Yeni gelen, yeni yeni gelen bir jenerasyon var. Onlar daha iyi olacaklar diye düşünüyorum. Gençlerden umutluyuz. Evet, ben gençlerden umutluyum. Işte. <gülüyor> <gülüyor> ama bizim kuşak, bizden sonra gelenler onlardan çok umutlu değil. <gülüyor> Pekala <yani. gülüyor> Nirman çok teşekkürler. Ben teşekkür ee, Eklemek istediğim bir şey varsa sergi ne zamana kadar açık Çıkartmak istediğim şeyler <gülüyor> Asla kabul etmiyoruz, çıkartmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sergi 16 Şubat'a kadar. 16 Şubat'a kadar depoda hem Mürvet Türk Yılmaz'ın hem de Neriman Polat'ın sergilerini, ayrı katlarda bulunan sergilerini görmeniz mümkün. Çok sağ olasın katıldığın Teşekkür için. Teşekkür ederim.